Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 13. Bölüm Hüzün Yılı Peygamberliğin 10. yılında Hazreti Peygamberi her zaman desteklemiş olan amcası Ebu Talip ve kendisiyle 25 yıl mutlu bir hayat sürdüğü hanımı Hazreti Hatice 3 gün arayla vefat ettiler. Onların ölümü Resul-ü Ekrem'i ve Müslümanları son derece üzdü. Bu sebeple bu yıla Senetül Hüzn, üzüntü yılı adı verilmiştir. Ebu Talib'in vefatı üzerine Haşim oğullarının başkanı olan Ebu Leheb, kız kardeşlerinin ısrarları sonucu, peygamberliğini kabul etmediği Resul Ekrem'in himayesini üzerine almaya rıza gösterdi. Ancak bir müddet sonra Ukbe bin Ebu Muayt'la Ebu Cehil'in tahrikleriyle bu kararından vazgeçti. Bundan dolayı Hazreti Peygamber Taif dönüşünde, bir başka Kureyşli müşriğin himayesi sayesinde Mekke'ye girebilecektir. Son Peygamber.info Onu Anlamak ve Anlatmak için.